Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyh Resulullah. Ve de ki bakın ben Allah'ın azabından açıkça uyaran biriyim. Vazifesi belli peygamberin. Cenneti hatırlatmak, cehennemi hatırlatmak. Peygamber Aleyhisselam elinde her şeyi düzelten bir çubuk olan birisi değil. Peygamber aleyhisselam bütün insanların kalplerine hükmedecek birisi değil. Sadece sonuçları hatırlatıyor. Sadece Allah'ın azabının hak olduğunu hatırlatıyor. Nitekim biz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenlere de azap indirmiştik. Yani bu olay yeni bir olay değil. Önceki ümmetler de böyle yaptılar. Gelecek ümmetlerde de bu tehlike devam edecek. İşte onlar Kur'an'ı parça parça ettiler. Ve bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadılar. Kur'an'ı parçalamak sayfalarını yırtmak değil kardeşlerim. Müşriklerin parçalayacağı Kur'an yoktu ortada zaten. Yazılı değildi. Ama bu, Beğenip beğenmedikleri, uygun bulup bulmadıkları, yararlı görüp görmedikleri ayetler vardı. Keyiflerini Kur'an üzerinden tatmin etmek istiyorlardı. Peygamber aleyhisselamın göğsünü daraltan olay buydu zaten. Hoşlarına giden bir ayet indi mi güzel alkışlıyorlar. Onların keyfini bozacak bir ayet gördüklerinde dikleniyorlar, saygısızlık yapıyorlardı. Rabbine yemin olsun ki elbette biz onların hepsini hesaba çekeceğiz ve yaptıklarının hesabını onlara elbette soracağız. Rabbine yemin olsun sözü Allah'ın sözüdür. Allah niye kuluna yemin ederek konuşur ki? Yemin etmese de Allah hesabı soracağını züntikam olduğunu kabul ettiydik zaten biz. Bu ayetleri zaten müşrikler dinlemiyorlar. Bu ayeti dinleyen Resulullah'tı sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'di radıyallahu anh, yüzde yüz, ayetlere inanıyorlardı. Buna rağmen, bu hesabı soracağına, yemin ediyor Allah. Hem de kendisine yemin ediyor. Rabbine, yemin olsun diyor. فَوَ رَبِّكَ فَوَ رَبِّكَ فَوَ رَبِّكَ Hepsinin hesabını soracağız. Rabbine yemin olsun. Neden biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü mümin Allah'a iman eder, teslim olmuştur zaten. O yemindeki ağırlığı duydukça olmadan önce olmuş gibi kabul eder bu hesaplaşmayı. Ayetleri dinlerken zevk içinde coşar mümin bu sefer. فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ Rab'bine yemin olsun ki hepsinin hesabını soracağız. Seni biz böyle peygamber göndereceğiz de onlar senin göğsünü daraltacaklarda bu öyle heba olup gidecek bir iş mi? Bu Allah'a itimat eden müminin bir kere daha huzur içerisinde bu ayetleri dinleme zevki artsın diye'dir. Yoksa Ebubekir'in yeminsiz ayetlere itirazı yok ki Allah bir de yemin ayeti koysun önüne sana emredileni açıkla sen senin vazifen bu dikkat ediyoruz bütün bu sıkıntılardan sonra biz hesabını soracağız dedikten sonra görevde gevşeme yok ama göreve devam göreve devam Olayların peygamberi aleyhissalatü vesselam ve ashabı ezmesi söz konusu değildi. Sıkıntı orada başlardı. O zaman küfür öne geçmiş olurdu. Bütün bu olaylara rağmen, baskılara, propagandalara, ezmelere rağmen, o hiçbir şeyi görmemiş gibi, Miraç'tan geldiği günkü heyecanıyla ümmetine açık uyarıcı olmaya, اَنَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ Devam etti. Ondan sonra da Rabbi hesaplaşmayı üzerine aldı. Biz onlarla hesaplaşırız. Dedi, sen devam ama. Sen devam. Nasıl olsa bu hesap Allah'a havale edildi diye oturmak yok. Hesap Allah'a havale edildi. Hesabı Allah görecek, iş bizde hala. Allah aziz ve züntikam. Ama mümin de faal. Mümin faal. Pısırık değil mümin. Bir kenara çekilmiyor. Öldüyse Resulullah o davada ben de ölürüm diyen Enes İbn-i radıyallahu anh gibi yaşıyor bu sefer. Sana emredileni açıkça söyle. Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan yüz çevir. Bırak onları sen. Onları adam yerine koyma. Elbette biz seninle alay eden o müşriklerin hakkından geliriz. Onlar Allah'tan başka bir ilah daha bulunduğunu kabul edenlerdir. Ama yakında başlarına gelenleri öğreneceklerdir. Onların söyledikleri yüzünden göğsünün daraldığını elbette biliyoruz. Bir şüphe yok. Allah görüyor. Hem peygamberini rahmeten lil alemin gönderdi. Herkesten çok onu seviyordu. Göğsü çatlayacaktı peygamberin. Başka bir ayette laalleke nefsek Çatlayacaksın neredeyse ey peygamber. Böyle olduğunu görüyordu Allah. Fasta bima tukmur. Sana emredilenin sen devam et. Yorulmak, geri çekilmeye ruhsat oluşturmuyor. Sıkıntıların çokluğu taviz nedeni olmamalı. Fasta bima tukmur sana emredileni açıkça söylesen, Allah haktır de, cennet var de, Kur'an kitabımdır de, ama sen, Rabbini hamd ederek, tesbih et, Allahu Ekber, bütün bu olaylar, senin başında sıkıntı oluşturuyor ama biz sana Fatiha suresini vermiştik elinde Fatiha suresi var bu büyük Kur'an senin elinde ey peygamber demişti şimdi senin göğsünün daraldığını biz biliyoruz sen tesbih'e devam et hamdet böyle bir Allah'ın kulu olduğun için ve min minesse ve secde edenlerden ol. Secde edenlerden ol. Secde neyin sembolü? Namazın. Daraldıysan namaza. Daraldıysan namaza. Bunaldıysan namaza. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nasıl başlamıştı bu ayetler? gökleri, yeri ve ikisi arasındaki her şeyi, en iyi şekilde bilerek yaratan Allah, son nasıl bitiyor? Ölünceye kadar devam edecek bu iş. Medine'ye gidince rahat edeceksin ey peygamber, hele Bedir'de bu müşriklerin kafası kopsun, mı diyor, فَعْبُدُ Rabbek'e hatta يَعْتِيَكَ yakin mi buyuruyor, ölüm gelinceye kadar, Kuru vaat yok peygamberine bile. Mekke'nin fethinden sonra bunlar hepsinin ayağına kapanacak öyle değil. Hatta ye'tiyekel yakin, yakin ölüm, ölüm gelinceye kadar ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim aşı yapılıyoruz ya iyice damarımıza girsin diye. İnşallah 24 saat geçmeden damarlarımızda kan gibi dolaşsın diye. Bazı kelimelerin ayetler üzerinde dikkatini çekelim. Bu ayetlerin, bu kelimelerini hem Arapçayı öğrenir gibi öğrendim. Allah'ın lisanı, peygamberinin lisanı, Kur'an'ımızın lisanı öğrenelim. Sonra da okurken bu ayetleri veya dinlerken o haz bizi kuşatıversin. وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاَتِيَتُمْ السَّاعَةُ Kıyamet demek. Kıyamet mutlaka kopacaktır. O büyük hesaplaşma, müminin bir numaralı tesellisidir. Sandık kurulacak o gün. Göreceğiz. فَصْفَحِ السَّفْحَ الْجَم۪يلِ Bu sebeple sen onları, iyi bir şekilde davran gitsin. Hani doktorlar, bu hastayı eve götürün, her dediğini de yapın derler ya, müşrikler, Allah'ın şeriatından başka bir sistemin peşinde dolaşanlar, doktorun, eve götürün, her dediğini yapın dediği tiplerdir, وَاِنَّ السَّعَةَ لَاَتِيَتُنْ çünkü kıyamet kopacak. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاكُ الْعَل۪يمُ Bu ayeti, Türkçesiyle de, Arapçası ile de, zihnimize nakşediverelim. Bu dertleri saydıktan sonra Allah, اِنَّ رَبَّكَ Şüphesiz senin Rabbin, tam ve mükemmel yaratan bir Allah'tır. Ebu Cehil'i yaratması da onun büyüklüğünü gösteriyor. Bırak beni bu kullarını sapıtayım diyen iblise, tamam seni bıraktım demesi büyüklüğünden geliyor. Bu el-alimdir Allah. Bilerek yaptı bunları. Bir bakalım ne yapacak iblis demek için değil, ne yapacağını biliyordu. El-alimdir o Allah. Filan çocuk, denizde, sahile vurmuş cesedi, o çocuk, iki yaşında mıydı? Onun yaratılmasından iki milyon sene önce de Allah biliyordu o sahneyi. El-alimdir Allah. İnne rabbeke huvel hallâkul alîm. Sıradan bir yaratma değil, tam ve mükemmel yaratan bir Allah'tır o. Ve bilerek, ve bilerek, şansa bırakarak değil, seb'an minel mesali, şu sürekli tekrar ettiğiniz yedi ayetlik şey, yedi ayet Fatiha suresi, mezar taşlarındaki, ruhu için Fatiha'yı silip, ey ümmet, Rabbul alemin dediğin Allah'ın ile hayat bulmak üzere, birinci sayfasından başta Kur'an'ın, Deme zamanı geldi demek ki. Çünkü Allah, Mekke mezarlığında gidin, Geçmiş ölmüşlerinize, Yasire ve Sümeyye'ye, Oturun, Fatiha okuyun buyurmadı. Ruhunuz mu daraldı? Size Fatiha suresi indirmedim mi ben buyurdu. Bir de her namazın her rekatında okuyorsunuz şu Fatiha'yı. Oturup, Yüzlerce doktora talebesini, sana 7 ayetlik bir sure indirdik sözünün o büyük okyanus gibi anlamını düşündürmeye teşvik etmek lazım. Kim bilir bu ümmetin kurtuluşuyla ilgili en ciddi rejeteler Fatiha suresindeki sırlarda yüklüdür? Hala bilemedik. Ama Yahudiler kızmasın diye gayril mağdubi aleyhim, Kelimesini Fatiha suresinde çok tekrar etmeyelim anlamını da şöyle sıvıştıralım. Meale ben onu yazmıştım ama sonra pişman oldum. Diyen bir toplumda elbette sana yedi ayeti indirdik sözünün bir anlamı olmayacaktır. Vel Kur'anel azim. Şu büyük Kur'an elinizde sizin. Ve bunun altını çiziyoruz. Kenarına işaretler koyuyoruz. Ve büyük Kur'an elinizdedir sizin. Gözlerin onlara bakmasın. Ellerindeki imkanlara, fırsatlara bakmayasın. Neden? Allah her şeyden büyük. Senin elinde büyük Kur'an var. Hatta tek başına 7 ayetlik Fatiha suresi var elinde. Üzülmene de gerek yok. Üzülme. وَخْفِذْ جَنَاهَكَ Müminin Sen müminlere kalkan at ger. Yani bu zor zamanında sana müminler lazım. O grup, bu mezhep, bu fırka, bu vakıf diye ayrılırsan وَخْفِذْ جَنَاهَكَ Müminini Kur'an'dan silmen gerek. Ebu Cehilli günlerinde müminlere müminler kanat gerdiği zaman birbirlerine peygamber de onları bağrına bastığı zaman Allah çare sözü vermişti. Enne zîrul mubîn açık bir uyarıcı. Sadece uyarıcısın sen. Tebliğatını yap. Feva rabbike Fawa <gülüyor> Rabbika, Rabbine yemin olsun. Rabbine yemin olsun. لَنَسْأَلَنَّهُمْ <gülüyor> اَجْمَعِينَ Elbette onların hepsinin hesabı sorulacak. Hiçbir şey hesap dışı kalmayacak. فَاسْلَعْ bima تُؤْمَرْ Sana emredileni sen söyle. Ne emretmişti sana Allah? Ayetleri okusan sen. İzaha devam et. İnna Biz o müşriklerin hakkından geliriz. İnna kafiinak sana yeteriz demek. Sana yeteriz ne demek? Senin adına biz o hesabı görürüz demek. Mecazi bir deyim bu. Enke yadi ku bima Onların propagandası senin göğsünü daraltıyor biz görüyoruz ey peygamber. Bugün sahile vuran çocukları Allah görmüyor mu diye edebi olmayanlar soru soruyorlar. Göğsü daralan peygamberi de Allah görüyordu. Hareket etmek üzere milleti Cebrail'i göndermedi Allah. Bebekler peygamberin göğsünden daha mı değerli? Bak. "Ve lekad na'lemu annaka yadiqu sadruk bima Biz biliyoruz senin göğsün daralıyor diyor. Madem peygamberimiz üzüldü, göğsü daraldı, biz de yakarız bu şehri demedi Allah. Çünkü henüz kaderullah'ta yazan şeylerin vakti gelmemişti. Wa kum min Sen secde edenlerden ol. Wa ibud rabbeke hatta ya'tiyakal Sana ölüm gelene kadar kulluğa devam et. Kulluk neydi? Fast'abi ma tum var. Sana emredilen şeyleri açıkla sen. Ölüm gelinceye kadar, işler sıkışıncaya kadar değil, ölüm gelinceye kadar. Ölmeden dinlenmek yok demek ki. Şimdi kardeşlerim, bu güzel ayetleri, Hafız Abdussamet'ten dinleyelim. Ondan sonra sözümüze tekrar devam edeceğiz inşallah. أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بَاطِلًا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ وَإِن لَأَنْتِ يَتُفَصْحِ الصَّحْرِ الجَمِيلِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ me من الفاني انقر العظيم <تصفيق> الله ولا اينك <تصفيق> المستهزئ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اللقين Sadakallahu'l-Azim Sadakallahu'l-Azim Bu ayetler insanlığın, cinlerin ve meleklerin en değerlisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın. şu kainat üzerinde toprak parçası olarak daha iyisi asla olmayacak olan Mekke şehrinde indi. Bu ayetleri ilk defa Cebrail okudu. Resulullah dinledi aleyhissalatu vesselam ve daha sonra çoğu Uhud'da şehit olan, Bedir'de gazi olan Rabbine şehit olarak giden ashab-ı kiram dinledi. Kur'an'ın hiçbir ayeti o güne mahsus değildi. İman eden herkese ait. Göğsünün daraldığını Allah görüyor. Ölünceye kadar o daralmanın devam edeceğini de söylüyor. وَلَكَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْكُ صَدْرُكَ bima yekulun. وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ Bilinmez bir şey değil göğsünün daraldığı. Ama sen ölünceye kadar devam edecek bu. Emekliliği yok. Filan olaydan sonra düzelecek diye bir vaat yok. Hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ Çocuklarımızı dört yıllık okul programlarına hazırlar gibi kendimizi kısa vadeli zafer ve kısır döngülü tartışmalar etrafında ömür çürütmeye ayırdığımız için elimizdeki yedi ayetlik Fatiha suresi bile bize huzur için yetecekken bu büyük Kur'an elimizde bize yetmez hale geldi. Kur'an'dan değil bu arıza. Bu dünya böyle dönecek. Nuh Aleyhisselam'a gemi oldu, böyle döndü. Yunus Aleyhisselam'ın ümmetine hidayet oldu, böyle döndü. Kureyş inatlaştı, Allah Bedir'de zafer verdi, böyle döndü. Dünya dönecek. Ve Allah'ın murat ettiği gibi dönecek. Kardeşlerim sadece, Hicr suresinden 15 tane ayeti aldığımızda bile, Rabbimizin bizi ne kadar büyük bir projenin iman edenleri olarak, o projeye teslim olmaktan şeref duyan kulları olarak seçtiğini görmüş oluyoruz. Peygamberine de ucuz vaadi yok Allah'ın. Sen ölünceye kadar وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَتٌ Kıyamet kopacak. Kıyamet kopmadan önce Allah'ın bütün kudretini göstermesini istemek, Allah'ın dünyayı yaratmasının tecellisine aykırı. Allah, ümmeti Muhammed'i kıyamete kadar sabredip direnebilecek ümmet diye gönderdi. İçinden üç tanesi, beş tanesi bu kudrette olmayabilir. Ama bu ümmet bu kudrettedir. Endülüs çöktüğünde ümmet gitmedi. Endülüs'teki bazı hatalardan dolayı oradaki bir nesil gitti. O büyük Allah'ım benim, o kerim olan Allah'ım, o topraklarda bile yeniden şeriatını hia eder edecekti. Çünkü ebedi ölüm bu ümmetin kaderinde yoktur. O Orta Doğu'daki eski ümmetlerin kaderindeydi. Öbür peygamber gelecek, din yenilenecekti. Arada bir fetret dönemi olurdu. Ara boşluk tampon bölge, iki peygamber arasında. Son peygamberden sonra boşluk tampon bölge olmayacak. Bugün dünyanın en şirret yerleri, küfürde en azgın yerde, yerleri neresiyse, Allah bilir ya, Güneşi de oradan doğuracaktır Allah. Allah değil midir o? Onun için genç kardeşlerim, hafızlar bile bu azamete müdrik olamayabilirler. Bize din öğreten hocalarımız bile ama diye başlayabilirler. Siz siz olun. Bu ayeti ilk defa dinlediğinde öyledir Rabbim. Öyledir tabi diyen Ebu Bekir olun. Ki Allah sizi Ebu Bekir ile buluştursun kıyamet günü. Hele genç kardeşlerim, taptaze iken zihinleriniz henüz sulanmamış, henüz kirletilmemiş beyinleriniz varken, siz siz olun, bu ümmetin delikanlısı olun, bu ümmetin genci olun, ve bana, bu büyük Kur'an değil. O Kur'an'ın ilk suresi olan yedi ayetlik Fatiha bile yeter ayakta durmak için deyinde de melekler sizi bugünün Ammar'ı bugünün Bilal'i bugün Ebu Bekir olarak kaydetsinler bir kere defterlerine. Allah'ı hep yanınızda hissedin o zaman. Değil Bağdat'ın çökmesi Şam'ın çökmesi dünya Tuz toprak olsa bile siz Allah'la beraber olduktan sonra ölüm ne ki sizin için? Dünya ne ki sizin için olsun? Sizi 10 yıllık 20 yıllık planlar için hazırlayanlara şöyle bir diklenin, ayağa kalkın, ana, baba, hocam, öğretmenim deyin. فَعْبُدْ hatta حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ diyen Allah'ı unuttun mu deyin. Peygamberine bile Allah'ın sözü ölünceye kadardır. Sen öleceksin kulluğuna devam edeceksin ölünceye kadar ve bu hesaplaşma kıyamet kopunca فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ son ayet وَإِنَّ السَّاَعَةَ لَآتِيَتٌ ilk ayet Hesaplaşma Kıyamet gününde olacak. Öncesinden mümkün değil hesap görmek. O zaman dünyanın var olmasının nedeni yok. Nuh'tan sonra başka bir peygamber gelmeyecek ki fırtına seller bu asi ümmeti helak etsin. Bu son ümmettir. Son gemidir. Bu gitti mi yok insanlık artık. Onun için sen öleceksin ama davan devam edecek. Ey Muhammed! sallallahu aleyhi ve sellem fe'bud rabbeke sen ey peygamber öleceksin ama devam edeceksin hatta e'tiyekel yakin ölünceye kadar genel hesaplaşma O innes sa'ate le kıyamet geliyor merak etme kıyamette bir sıkıntı yok ve Allah bu büyük projesinde Alim olan Allah'tır. Herkes dikkat etsin. Alim olan Allah, her şeyi bilerek yaptı. Hele bir piyasaya sürelim, bakalım ne olacak demedi ki. O sahile vuran bebekleri, minicik kalbinden daha, büyük mermileri, silahları, yiyerek ölünmüş, parçalanmış bebekleri. Biz şimdi fotoğraflarıyla gördük. Onlar yaratılmadan, babamız Adem yaratılmadan, kim bilir ne kadar önce Allah biliyordu bunu. El kallak, el alimdir Allah. Sıradan yaratmıyor. Fabrikasyon yapmıyor bu işleri. Güzel kardeşlerim, özellikle de genç kardeşlerim, genç bacılarım, mesele, Kur'an'ımızı, El Kur'anul Azim diye görmek meselesidir. Bu büyük Kur'an demektir. Kur'an'ın 13. suresinin 4. ayetinde demek değil, kuran Azim demektir. Adını anarken bile yüceliği dilimizden dökülmesi gereken, çenelerimizi kısarak adını anacağımız bir kitabımız var bizim. 114 suresi var. 114 surenin bir suresinin 14 ayetinden bu heyecanı aldık biz. Elhamdülillah. 114 suresine dalsak bu şekilde. Bizim önümüzde şeytan mı durabilir o zaman? Küfür, şirk, tuğan çiçek açabilir mi bahçemizde o zaman? dikeni bize batar mı onun sadece Hicr suresinden bu kısa ayetler bile bize hayat veriyor Rabbimizin kitabı olduğu gibi hayattır her şeyden önce Cümdebübne Abdillah radıyallahu anh'ın dediği gibi önce iman sonra Kur'an önce iman Allah'ın kitabı böyle dediyse Allah böyledir hesabını soracak Allah Bedir'de hesap mı sordu Allah? hayır Bedir'de hesap sorduysa Ebu Cehil kurtuldu o zaman Ebu Cehil paçayı sıyırdı öldü kurtuldu hesap yerine sevk edildi hesabı görülmedi Ebu Cehil'in henüz Firavun'un hesabı sorulmadı henüz Sevkiyatı yapıldı sadece. Bu imanı yeniden yüreklerimizi oturtalım. Bunu da bu Hecir suresinin şu mübarek ayetleriyle başlatalım. Bu ayetleri ezber edelim, namazda sam musüre olarak okuyalım. Bunlar kulağımıza geldikçe, gözümüzün önüne canlandıkça bir kere daha Rabbimize imanımız tazelensin. Ya şu ashab-ı kiram gibi yapıyorlar diye hani biz de yapsak diyorum. Hani diyorlar diye birine, Teal nüzekir netezekar Rabb Gel Rabbimizi hatırlayalım. Ya nasıl Rabblerini hatırlatıyorlar birbirine? Bir oku dinleyelim diyor. Sen de senin bildiğin hafız hafız değiller zavallar. Nerede çocukken hafız olacaklardı? Sen bildiğin üç ayeti oku, onu kuşu ile dinliyor. Sen de bildiğin iki ayet oku diyorlar. Biz de birbirimizi, gel Rabbimizi hatırlayalım, saatleri yapalım, böyle bir kampanya başlatalım, hatırlat bir Rabbimizi bize bakalım. Şu gökleri, şu yeri, şu ikisi arasındaki göklerle yerin arasındaki şeyleri, Allah, gelişi güzel mi yaratmış, Everest tefesi tesadüfen mi olmuş, kıtalar çok sıkıştığı için mi denizler daralmış, yoksa illa bilhak, olduğu gibi murad edip, planlayıp, hak üzere mi yapmış Allah, birbirimize, Rabbimizi hatırlatacağımız, başlama noktalarından birisi olsun, Allah bu Kur'an'la cilleri diriltti. Ölüler dirilir bir kitabımız var bizim. Tamamını kuşatamasak da, bir suresinden on ayeti kuşatırız. O bize Fatiha'nın ne azametli bir sure olduğunu hatırlatır. Bir sene, iki sene sonra da, namaza durduk mu, Hani diyordu ya Efendimiz çok bunalınca, Bilal, rahatlat bizi biraz. Meğer buymuş o rahatlama. Hani sana yedi ayetlik sure verdik ya okuyup duruyorsunuz. Meğer buymuş o rahatlaması. Erihna ya Bilal, rahatlat bizi. Nasıl rahatlatıyor Bilal? Ayran getirmiyor. Ezan okuyor, namaz kılıyorlar, rahatlıyormuş. Daralınca, Allah hatırlatmış mı ki biz sana Fatiha'yı verdik ey Muhammed? Bir kere alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din günü, hesap gününün sahibi Allah, yalnız sanadır kulluğum Rabbim, lanet olsun Yahudi'ye, lanet olsun İsa Allah'ın oğludur diyen sapık Hristiyana, sen bana nimetlerini ver Rabbim demek, bir huzur kaynağımış meğer ki. Bununla insan ayakta dururmuş demek ki. İslam yürekte devlet oluyormuş böyle olunca demek ki. Yürekler kanatlanıp, göklere doğru merdivensiz tırmanabiliyormuş demek ki. Hicr suresi, dünyanın yörüngesini gösteren, ayetlerden oluşuyor kardeşim son ayetlerini Elhamdülillah Rabbim lutfetti dinledik şimdi. Anlamı üzerinde derinleştik. Tefsirlere dönün. Göreceksiniz ki böyle çok hoca olmayı, hatta İmam hatip mezunu olmayı gerektirecek derinlikler yok. Çok açık seçik. Bunu aldın mı ey peygamber? Biz size hani Fatiha indirmiştik. Yüce Kur'an var elinde senin ey peygamber. ölünceye kadar, böyle bu iş, hesap kıyamet günü, bu şekilde, bunu anlıyoruz, Rabbimizin lütfuna ve inayetine sığınıyoruz, ey Rabbim diyoruz, Ebu Bekir'i rahatlattığın gibi, bizi de bu ayetlerle rahatlat, radıyallahu anh, bu ayeti okudukça, Bedir'e koşulduğu gibi, bu ayetlerle beraber, ümmet Muhammed dünyaya terliksiz, ayakkabısız, gömleksiz yürüyecek kadar heyecanlı olduğu gibi, bu ayetlerin manasını bilmedikleri halde, bir kelimesini bile anlayacak ilimleri olmadığı halde, sadece Allah ne dediyse doğrudur, şehitlik haktır bildikleri kadar o şuurla Çanakkale'ye koşulduğuna göre, biz bu ayetleri, bu kadar anlamı üzerinden, bildikten sonra, biiznillah, biz de bir şeyler yaparız. Hiçbir şey yapamazsak, eritemez bizi şeytan. Erimeyiz. Aksi takdirde eriyoruz. Küfrün, galip geldiğini, Allah'ın şeriatının toparlanamayacağını, camilerde konuşacak hale geldik neredeyse. Yıkılır gider bütün dünya, Milyarlarca insan öbür tarafa geçer. Ben varım burada Rabbim der. Şu o şuurla yaşarız. Olmuş bir şey bu. Biznillah bizden sonra da olacaktır. Rabbim'den bunu bütün garipliğimle bu zavallılaşmış halimizle aciziyetimizle onun rahmetinden istimdaat ederek böyle istiyorum Rabbim'den kendim için siz kardeşlerim için ümmetimiz için bütün müminler için şu gökler yerler ve ikisi arasındakilerdeki büyük planı anlayabilecek yürek sahibi beyin sahibi olmayı bize ihsan buyursun diye Rabbimden niyaz ediyorum kendi adıma sizin adınıza bütün mümin kardeşlerim adına Allah veriyor bizden önceki nesillere verdi İskilip'le Latif Hoca'ya verdi. Hasan el-Benna'ya verdi. Demek ki veriyor Allah. İsteyene veriyor. Sonra da kıyamete kadar adını payidar ediyor. Onun için biz de istiyoruz. İstiyoruz. İstiyoruz. O Rahman ve Rahim olan Rabbim. Kerim ve Latif olan Rabbim'den istiyoruz. Bir kere daha bu Kur'an'ı bu asırda çok güzel okuyarak Rabbine giden Hafız Samet'ten bu ayetleri bir kere daha bu kulakla ve bu gözle dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا سيئة فصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا خَلَقَ لا آتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ كِسَفًا مِنَ الْمَنْفَ Oh, will فسبح بحمد ربك وقم من السجدين وعبد ربك حتى يأتيك القيء I won't